el hüccet Zehra'nın ikinci makamı Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesta'in Fatiha'nın ahirinde ehli hidayet ve istikamet ve ehli dalalet ve tuğyanın müvazenesine işaret eden ve Risale i Nur'un bütün müvazenelerinin menbaa olan ayetin bir hakikatini Sure-i Nur'dan Allahu nuru semâvâti vel ardı methel-i nurihi kemişkâtin fîhâ misbâh El <gülüyor> Mispah fi Zujajah, Zujajetu kânha kavkâb dırji <gülüyor> yuqadu min şâjâre mubârka. İla ahir ayeti ve arkasında, evkâzulmatin fi bhrin <gülüyor> lujîin yâşahu mevjun min pevkhi mevjun. İla ahir ayeti ile beraber pek acib bir tarzda o muvazeni mucizane ifade ederler. Birinci ayeti Nur, birinci şu ada ispat edilmiş ki on işaretle Risale-i Nur'a bakıyor mucizane Kur'an'ın o tefsirinden gaybi haber veriyor ve Risale-i Nur'a Nur namı verilmesine en birinci sebep olmasından 29. mektubun bir kısmında bir seyahat-ı hayaliye temsilinde bu acib ayetin nur kelimesinde nunu nabudu mucizesi gibi bir manevi mucizesinin beyanına binaen Ayetül Kübra risalesinde dünya seyyahı Halikını aramak, bulmak, tanımak için bütün kainattan ve envâ-ı mevcudatından sorduğu ve otuz üç yol ile ve katî bürhanlarla halikını ilmel yakın ve aynel Yakin bildiği gibi o aynı seyah asırlarda ve arz ve semavat tabakalarında akli ile kalbi ile hayali ile gezen yorulmaz tok olmaz bütün dünyayı bir şehir gibi görüp teftiş ederek. Kah Kur'an hikmetine, Kah felsefe hikmetine aklını bindirip geniş hayal dürbünüyle en uzak tabakalara bakarak hakikatları vakı'da olduğu gibi görmüş, bizlere Ayetül Kübra'da kısmen haber vermiş. İşte şimdi biz o aynı hakikat ve bir temsil manasında olan seyahat hayaliyesiyle girdiği pek çok alemler ve tabakalardan numune için yalnız üç tabakasını Fatiha ahirindeki müvazenenin Yalnız Kuvve-i Akliye cihetinde bir misalini gayet muhtasar beyan edeceğiz. Sair meşhudatını ve müvazenelerini Risale-i Nur'un müvazenelerine havale ederiz. Birinci numune şöyle. O dünyaya sırf halikını tanımak, bulmak için gelen seyyah, aklına dedi. Biz her şeyden halikimizi sorduk, güzel, tam cevap aldık. Şimdi güneşi güneşten sormak lazım. Darbu meseli gibi biz dahi Halikimizi ilim ve irade ve kudret gibi kutsi sıfatlarının tecellileriyle ve meşhut eserleriyle ve isimlerinin cilveleriyle tanımak bulmak için bir seyahat daha yapacağız diye dünyaya girdi ve ikinci bir cereyan olan ehli dalâret gibi birden küreyi arz sefinesine bindi. Hikmeti Kur'âniyeye tabi olmayan fen ve felsefe gözlüğünü taktı. Ve Kur'an okumayan coğrafya fenninin programı ile baktı, gördü ki, nihayetsiz bir boşlukta, bir senede 24 bin senelik bir dairede, top güllesinden 70 defa süratli bir hareket ile gezer. Yüzbinler nevi bir çare aciz zihayatları içine almış. Eğer bir dakika yolunu şaşırsa veya bir serseri yıldıza çarpsa parçalanarak hadsiz fezada sukut ile bütün obi çarezi hayatları ademe hiçliğe boşaltacak dökecek diye anladı. Geyril mağdubi aleyhim vel cereyanının dehşetli manevi musibetini ev kedulumatin fi bahrin lujjinin boğucu karanlığını hissederek eyvah ne yaptık bu dehşetli gemiye neden bindik bundan kurtulmak çaresi nedir diye o kör felsefenin gözlüğünü kırdı. El-ledîne en'amte aleyhim cereyanına girdi. Birden hikmeti Kur'an'ye imdadına geldi. Tam hakikatını gösteren bir dürbün aklına verdi. Şimdi bak dedi. Baktı, gördü ki: Rabbus semavâti vel ard ismi, huvellezî ce'ale lekumul ardze zelûlen famşû fî menâkibihâ ve kulû min rizkih. Burcunda bir güneş gibi tulu etti. Zemini gayet muntazam ve selametli bir gemi ve zihayetleri rızıkları ile beraber içine doldurmuş kainat denizinde çok hikmetler ve menfaatler için seyahatla güneş etrafında gezdirip mevsimlerin mahsulatını erzak isteyenlere getirir ve Sevr ve Hud namlarında iki meleği o sefineye kaptan yapmış Gayet güzel ve muhteşem memleket Rabbaniye'de Halık-ı Zülcelal'in mahlukat ve misafirlerini keyiflendirmek için gezdiriyor ve onun ile Allahu nuru semavati vel ard hakikatını gösterir, Halık'ını bu ismin cilvesiyle tanıttırır diye anladı. Bütün ruhu canıyla Elhamdülillahi Rabbil âlemin dedi. Ellezîne en'amte aleyhim taifesine girdi. O seyyahın, alemlerdeki seyahatinde gördüğü numunelerden ikinci numunesi, o seyyah, küre arz gemisinden çıkıp hayvanat ve insanlar alemine girdi. Dinden ruh almayan hikmeti tabiye gözlüğü ile o aleme baktı. Gördü ki, o hatsiz zihayatların hatsiz ihtiyaçları ve onları inciten ve hırpalayan hatsiz muzır düşmanları ve merhametsiz hadiseleri var iken. O ihtiyaçlara karşı sermayeleri binden belki yüzbinden ancak bir olabilir ve o muzır şeylere mukabil iktidarları milyondan ancak birdir. Bu çok dehşetli ve acınacak vaziyette rikatı cinsiye ve şefkati neviye ve akıl kadarlığıyla onların haline o derece acıdı ve mahzun ve meyus ve cehennem azabı gibi elemler alırken ve operişan aleme girdiğine bin pişman olurken birden hikmeti Kur'ani'ye imdadına yetişti. Ellediğine ledîne en'amte aleyhim dürbününü verdi. Bak dedi, baktı gördü ki Allahu nuru semavati vel ard tecellisiyle Rahman, Rahim, Rezzak, Münim, Kerim, Hafiz gibi çok esma-i ilahiyenin her biri birer güneş gibi مَا مِنْ دَابَّتٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ عِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمٍ اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي نَعِيمٌ gibi ayetlerin buçlarında tulu ettiler. O insan ve hayvan dünyasını rahmetle, ihsanla doldurup bir nevi muvakkat cennete çevirdiler. Ve bu şayanı ı temaşa, Güzel ibretli misafirhanenin mihmandarı kerimini tam bildirdiklerini bildi. Bin kere elhamdülillahi rabbil dedi. Seyahatındaki yüzer müşahedatından üçüncü numunesi Halık'ını isimlerinin ve sıfatlarının tecelli ve cilveleriyle tanımak isteyen o dünya seyyahı akıl ve hayaline dedi ki: Haydi ruhlar ve melekler gibi biz dahi cesedimizi yerde bırakıp göklere çıkacağız halikımızı semavattakilerden soracağız ruh hayale ve akıl fikre bindiler semaya çıktılar kozmoğrafiyat fennini kendilerine rehber ettiler dini dinlemeyen bir felsefe nazarıyla mağdub dalin cereyanlarıyla baktılar gördü ki kürey arzdan bin defa büyük top güllesinden yüz defa çabuk hareket edenler içlerinde bulunan binler kütleler Ateş saçan yıldızlar şuursuz, camit, serseri gibi birbiri içinde süratle gezerler. Bir dakika bir tesadüfle biri yolunu şaşırsa o boş ve hudutsuz ve hadsiz nihayetsiz alemde bir şuursuz küreyle çarpmak suretinde kıyamet gibi bir hercümerce sebep olur. O seyyah hangi tarafa baktıysa dehşet ve vahşet ve hayret ve korkmak kaldı göğe çıktığına bin pişman oldu. Akıl ve hayal bütün bütün bozuldular. Bizim vazifemiz güzel hakikatları görmek ve göstermek iken böyle cehennem gibi çirkin ve azaplı manaları bilmek, müşahede etmek vazifesinden istifa ediyoruz ve istemiyoruz derken birden Allahu nuru semavati vel ardı tecellisiyle Haliqus semavati vel ard ve musakkirüş şemsi vel kamer ve Rabbul alemin gibi çok isimler her biri birer güneş gibi velakad zeyyenne sema'ed dunya bimasa biha ve efelem yanduru ile sema'i febqhum keyfe beneynaha ve zeyyenaha ve summe stave ile sema'i fesavva hun seba semavat gibi ayetlerin burçlarında tulu ettiler bütün semavatı nurla meleklerle doldurdular bir büyük camiye ve mescide ve ordugaha çevirdiler o seyah. اَلَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ cereyanına girdi, dallinden اَوْكَ ظُلُمَاتٍ فِي kurtuldu, birden cennet gibi muntazam, güzel, muhteşem bir memleket gördü. Her tarafta Hâlık-ı bildiriyorlar bir vaziyeti müşahadesiyle, akıl ve hayalin kıymetleri ve vazifeleri bin derece terakki etti. İşte o seyyahın kainattaki seyahatının yüzer numunesinden bu mezkür üç numuneye kıyasen sair müşahedatını ve isimlerin cilveleriyle vacibül vücudun marifetini Risale-i Nur'a havale edip bu pek kısa işareti iktifâen bu pek uzun kıssayı kısa keserek halikimizi bildiren kutsî sıfatlardan ve sıfat-ı yalnız ilim ve irade ve kudret gibi Üç mühim sıfatların eserleriyle, tecellileriyle ve tahakkuklarının hüccetleriyle kainat halikını tanımağa o dünya seyyahı gibi gayet kısa işaretlerle çalışacağız. Tafsilatını risale i Nura havale ederiz. İşte Arabi Hizbi Nuri'nin hülasatül hülasasından daimi tefekküri bir virdim ve Allahu Ekber cümlesinin 33 mertebesinden 3 mertebeyi beyan eden bu gelen arabi fıkranın bir nevi tercümesi içinde kısa işaretlerle ulemayı ilmi kelamı ve akide ulemasını pek çok meşgul eden ilim ve irade ve kudret-i ilahiyenin kainattaki cilveleriyle Onları aynel-yakîn iman ile tasdik ve onlarla vacibül vücudun bedahetle mevcudiyetine ve bahtaniyetine ilmel-yakîn tasdik ile tam iman etmeye yol açan bu arabi fıkradır. Bismillahirrahmanirrahim وَكُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَنْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيْيٌّ مِنَ الدُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا الله أكبر من كل شيء قدرة وعلما إذ هو العليم بكل شيء بعلم محيط لازم ذاتي هاشيا ولله المثل الأعلى كاللزوم الضياء المحيط للشمس للذات يلزم الأشياء لا يمكن أن ينفك عنه شيء بسر الحضور والشهود والإحاضة النورانية وبسر استلزام الوجود للعمومية وإحادة النور العلم بعالم الوجود نعم فالانتزامات المفزونة والاتزانات المنظومة والحكم القسطية العامة والعنايات المخصوصة الشاملة والأقضية المنتظمة والأقدار المثمرة والآجال المعينة والارزاق المقننة والإتكانات المفننة والاهتمامات المزينة وغاية كمال الانتظام الانسجام الاتساق الاتكان الاتزان الامتياز المطلقات في كمال السهولة المطلقة دالات على إحاضة علم علام الغيوب بكل شيء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير nispeti delaaleeti husni sanaatil insani ala şhuril insan, ile nispeti delaaleti husni xilkatil insan ala ilmi haalil insan ke nispeti, lümeyati zücey cetin Fil fieyileti dehmmeyii ile Şşaati şeemsipi rabiati ne her. Gayet kısa bir nevi tercümesi içinde ilmi ilahiye, bu pek önemli hakikati imaniyeye kısacık işaret veredip tafsilotını Risale-i Nûra havale ile deriz. Haşiye bundan sonraki kısmı bütün ömrümde görmediğim dehşetli ve semli bir hastalık içinde yazılmış. Kusuratıma nazar müsamaha ile bakılsın. Hüsev münasip görmediği kısmı tadil, tebdil, ıslah edebilir. Evet. Nasıl ki rahmet, rızkı acaibiyle acayibiyle güneş gibi kendini gösterip, perde-i bir Rahman-ı kat'iyetle ispat ediyor. Öyle de, yüzer ayatı ı Kur'aniyede mevki alan ve kutsi yedi sıfattan bir cihette en birincisi olan ilim dahi, nizam ve mizanın hikmetleri ve meyveleriyle güneş ziyası misüllü kendini gösterdiği gibi. Bir alimi külli şeyin mevcudiyetini kat'iyetle bildirir. Evet, insanın şuuruna, ilmine delalet eden düzgün, ölçülü sanatı ile insanın halikının ilmine, hikmetine delalet eden hüsnü hilkat-ı insan müvazenesi aynen yıldız böceğinin gecedeki ışığının lem'acığının, gündüzde güneşin ihatalı ziyasına nispeti gibidir. Şimdi ilmi ilahînin delillerini beyan etmeden evvel o kutsî sıfatın kainatın envaındaki tecellileriyle zat-ı akdesi pek zahir bir tarzda göstermesine delalet ve şehadet eden Mirac-ı Muhammedi Aleyhissalatu Vesselam gecesinde huzur ve hitab-ı ilahiye mazhar olduğu zaman birden Et-Tahiyyatul Mubarakaatussalavatut Tayyibatullah diyerek bütün zihayat ve enva-ı mahlukat namına bir mebus ve elçi olmasından bütün onların sıfatı ilmin cilveleriyle Rablerini bildirdikleri tarzda selam yerinde umum zî bedeline Halık'ına umum zî hayatın hediyelerini takdim eder. Yani et tahiyyâtül mübarekâtüs salavâtüt dört dört ile, umum zî hayatın dört taifesinin ezeli ebedi ilmin cilveleriyle Allâmul gayûb'a karşı tahiyyelerini, tebriklerini ubudiyetlerini, güzel marifetlerini gösterdiğinden bu kutsi mükaleme-i miraciyeyi geniş manasıyla okumak teşehhütte umum İslam'ın farz bir vazifesi olmuş. O kutsi mükalemenin izahatını Risale-i Nur'a havale edip gayet kısa dört işaretle bir manasını beyan edeceğiz. Birincisi et-tahiyyatülillah'tır. Kısacık meali şudur. Nasıl bir usta pek harika bir makineyi derin ilmi ve mucizeker zekasıyla yapsa o acip makineyi gören herkes o ustayı takdirkerane tebrik edip alkışlar ve tahsinkerane medihlerle ve ihsanlarla ona maddi manevi hediyeler tahiyeler verir o makine dahi o ustanın istediği tarzda tam tamına gayet mükemmel olarak arzularını ve harika ince sanatını ve mehareti i ilmiyesini göstermesiyle kendi ustasını lisanı hal ile alkışlar, tebrik eder, manevi tahiyeler hediyeler verir. Aynen öyle de, kainatta bütün zihayat taifeleri, her biri ve her bir ferdi, her tarafı mucizeli birer harika makinedir ki, ustasının her şeyin, her şey ile münasebetini gören ve her şeyin hayatına lazım bütün şeyleri görüp, tam yerinde ona yetiştiren ihatalı ilminin Derin ve ince cilveleriyle kendini tanıttıran Sani Zülcelalini hayatlarının lisan-ı halleriyle ins ve cin ve melek olan zîşûrların kal dilleri gibi tahiyyelerle alkışlar ve tebriklerle et-tahiyyâtü derler ve hayatlarının fiyatını doğrudan doğruya bütün mahlukatı bütün ahvaliyle bilen hâliklerine ubudiyet keraane takdim ediyorlar ki Miraç gecesinde bütün zihayat namına Muhammed Aleyhisselatu vesselam vacibül vücudun huzurunda selam yerinde et deyip bütün zihayat tayifelerinin tahiyye ve hediye ve manevi selamlarını takdim etmiş. Evet, adi bir muntazam makine intizam ve mizanlı heyetiyle şeksiz bir mahir ve dikkatli ustayı gösterdiği gibi kainatı dolduran hadsiz zihayat makineler de her birisi binbir mucizatı ilmiyeyi gösteriyorlar. Elbette yıldız böceğinin ışığına nispeten güneşin ziyası derecesinde ilmin cilveleriyle o zihayatlar, usta ve sermedî sanatkarlarının vücubu vücuduna ve mabudiyetine pek parlak şahadet ederler. 2. kutsi kelime-i miraciye El mübarekattır. Madem hadisçe namaz müminin miracıdır, ve miracı Ekber'in cilvesine mazhardır ve madem dünya seyyahı her alemde ilim sıfatıyla Allamul Gayb halikını bulmuş biz dahi o seyyahla beraber mübareklerin ve görenlere bârekallah dedirtenlerin ve el mübarekatın geniş alemine girip bütün zîruh'un masum mübarek yavrularını ve bütün zih hayatın mukadderat ve programlarının kutucukları olan tohum ve çekirdekleri başta olarak o mübarekat alemini temaşa ve mütelaa ile kutsi sıfatı ilmin mucizatlı ince cilveleriyle halikimizi ilmel yakin ile bilmeye o seyyah gibi çalışacağız. Evet gözümüzle görüyoruz ki bütün o masum yavrucuklar ve o mübarek mahzencikler sandıkçıklar bir allimi hakimin ilmiyle hem umumu, hem her bir ferdi, birden bir uyanmak ve gayi hilkatine yürümek için bir hareket alırlar. Hakikat nazarıyla bakanlara bin bareek Allah, yüz bin maaşı Allah dedirtirler. Evet mesela, nutfeler, yumurtalar, tohumlar, çekirdekler, her biri birden ilimden gelen bir ince nizam ve o nizam, Meharetten gelen tam bir mizan içinde o mizan yeni bir tanzim o ise taze bir ölçü ve tevzin içinde o dahi bir temyiz ve terbiye ve müteşabih emsalinden kastî farika alametleri içinde o da sanatlı bir tezyin ve süslemek içinde bu dahi hakimane, layık mükemmel cihazat ve tasvir içinde bu ise kerimane rızık isteyenlerin zevklerini memnun etmek için o mahlukların ve meyvelerin etleri ve yenilen kısımları ihtilaf içinde. Bu ise alimane mucizane ayrı ayrı nakışlar zinetler içinde. Bu da ayrı ayrı güzel hoş kokular ve lezzetli tatlar içindeki kemali intizam içinde birbirinden mütemayiz iken, kesret ve sürat ve vüsat mutlaka içinde sehifsiz, hatasız bütün onların suretlerinin inkişafları ve her mevsimde o harika halin devamı içinde bütün o mübareklerin her biri ve beraber bu mezkür 15 dil ile ustalarının harika meharetini ve mucizatlı ilmini göze gösterip Allah mürgüyüp vacibül vücut saniyelerini güneş gibi bildiriyorlar. İşte bu pek geniş ve parlak şihadetleri ve sanini tebrikleri içindir ki mirac gecesinde bütün mahlukat hesabına konuşan zatı Muhammediyye Aleyhisselatu ve selam el mübarekat kelimesini selam yerinde demiş. Üçüncü kelime es salaat'tır ki hem umumi miracı ekberi Muhammediyde Aleyhisselatu ve selam hem her mü'minin hususi miracı olan namaz teşehudünde. Her gün hiç olmazsa on defa yüz milyonlar ehl-i iman okutsi kelimeyi Peygamberin aleyhisselatu vesselam tebaiyetiyle dergah ilahiye takdim edip kainatta ilan ederler. Miraca dair otuz birinci söz miracın bütün hakikatlarını bir muhatap ittaz ettiği muannit mülhit münkirlere karşı dahi gayet katî ve kuvvetli bir surette ispat ettiğine binaen tavsilatını ve hüccetlerini ona havale ederek gayet muhtasar bir işaretle bu üçüncü kelime-i miraciyenin geniş manasını gösteren ziruh zî zîşûr tayiflerinin acip alemine bakıp ilmi ezeliğinin cilveleriyle Halikimizin vahdet ve mevcudiyeti içinde kemal-i rahmaniyetini ve rahimiyetini ve azameti kudret ve şumul iradetini bilmeye çalışacağız. Evet bu alemde görüyoruz ki bu zîruhlar, şuuren ve aklen olmasa da, hissen, fıtraten hissediyorlar ki, her biri hadsiz bir acz ve zaaf içinde, hadsiz düşmanları ve incitenleri var. Ve hadsiz bir fakr ve ihtiyaç içinde, hadsiz hacatı ve matlupları var. İktidarı ve sermayesi binden birine kâfi gelmediğinden, bütün kuvvetiyle bağırır ve ağlar. manen fıtraten yalvarır kendine mahsus sesiyle, lisanıyla dualar, niyazlar, bir nevi namazlar, salavatlar ile bir alimi kadir dergahına iltica ederken birden görüyoruz ki o bağıranların her işini, her ihtiyacını bilen ve her derdini ve zararını anlayıp yalvarmasını, fıtri duasını işiten alimi mutlak bir kadir-i hakîm imdatlarına yetişir. Bütün istediklerini yapar ağlamalarını gülmeye, bağırmalarını teşekkürlere çevirir. Bu Hakimane, alîmane, Rahimane yardım pek parlak bir tarzda ilim ve rahmetin cilveleriyle bir bir müiz, bir rahîmi kerîmi bildirip o ziruh âleminin bütün salavat ve ubudiyetlerini ona takdim ve tahsis eder manasıyla miraç ı Ekber'de Muhammed aleyhissalatu vesselam ve miraç ı Asgar olan namazlarda onun ümmeti, es salavat lillah der. Dördüncü kelime-i kudsiye, Et-Tayyibatü lillah'dir. Risale-i Nur'un çok hakikatları namaz tesbihatında ihtar edilmesi hikmetiyle, hem Fatiha'nın, hem teşehhüdün kelimelerinin hakikatlarını kısa işaretlerle beyan etmeye, adeta ihtiyarsız sevk edildim. İşte Miracı Muhammedi'de, Aleyhissalatu vesselam denilen, et tayyibatu kelime-i kutsiyesi, Ehli marifet ve iman ve külli şuur sahibi olan ins ve cin ve melek ve ruhanilerin kainatı güzel tayibeleri ve haseneleri ve ubudiyetleriyle güzelleştiren ve güzellerin alemine bakan ve sermediği cemil-i mutlakın hatsiz cemal ve güzelliklerini ve kainatı süslendiren isimlerinin daimi güzelliklerini tam bilen ve aşk u şevkle külli ubudiyetler ile mukabele eden ve parlak iman ve geniş marifetler ve methüsenaların revaîhi tayyibe ve hoş kokuları ile halıklarına karşı o hadsiz tayyibatlar manasıyla Miraç'ta söylenmiş sırrı ile teşehhütte bütün ümmet her gün usanmadan o kutsî kelime-i tayyibeyi tekrar ederler. Evet bu kainat nihayetsiz bir hüsnü cemali esermeliğinin aynesi ve cilveleri ve kainattaki bütün cemal ve kemal ve güzellikler o sermediği hüsünden gelir ve ona intisapla güzelleşir, kıymeti yükselir. Yoksa karma karışık bir virane, bir hüzüngah olur ve o intisap ise saltanatır uluhiyetin dellalları ve ilancıları olan ins ve melek ve ruhanilerin marifet ve tasdikleriyle anlaşılır. Hatta o dellalların güzel ve tatlı hamdlerini besenalarını ve, ve mabuduna medihlerini ve onların kelimelerini her tarafa neşir ve arşı azamın canibine sevk etmek için hava unsurunun zerreleri emirber neferler küçücük diller ve kulaklar gibi o güzel kelimeleri dergah-ı takdim etmek için o pek harika vaziyeti acibe havaya verildiğine kuvvetli bir ihtimal var diye kalbime geldi. İşte ins ve melek Nasıl ki imanları ve ubudiyetleriyle mabud-uz-zülcelal'i bildiriyorlar. Öyle de o Hakîm-i Zülcelal dahi o ilancılara verdiği çok cami istidatlarla, pek harika cihazlarla ve dekaiki ilmiyeleriyle her birisini bütün kainatla alakalı bir küçük kainat hükmüne getirmekle kendini pek parlak bir tarzda bildiriyor. Mesela insanın küçücük kafasında ceviz kadar bir yerde kuvve-i hafıza Küvey hayaliye, Küvey müfekkire gibi müteaddit, acip makineleri yaratmak ve Küvey hafızayı bir büyük kütüphane hükmüne getirmekle ilmi ezeliğinin cilvesiyle güneş gibi kendini gösteriyor. Pek şiddetli hastalığın müsaade etmiyor. Hüsrev'in tercüme vazifesine yalnız bir me'haz ve yardımdır. Şimdi sabahı zikredilen ve ilmi muhitin külli hüccetlerine işaret eden ve bir geniş hüccet olarak hatsız birhanları ihtiva eden ve 15 delil ile ilmi muhiti gösteren arabi parçanın gayet kısa bir mealine ve bir nevi tercümesine işaret ederiz.